Bismillah ve Elhamdülillahi ve salatu ve selamu alâ Rasûlillah ve bâ. Evuz billahi mineşşeytânirracîm. Yurîdûne en yahrucu minen nârih ve mâ hum bihâricîne minhâ ve lehüm azâbun mukîm. Dünya ve dünyanın bir misli kadar şey fidi olarak verseler onlardan kabul edilmeyecek diyor da Allah azze ve celle geçen haftaki okuduğumuz son ayette. Biz de zaten bunun imkansız olduğunu çünkü oradan bağlam bilip olmadığımda yani söylemiştik. O ayetin devamı niteliğinde isterler ki o kafirler, cehennemde yananlar, azap görenler ateşten çıkalım. Onlar ateşten çıkmayı isterler. Ve onlar ateşten çıkacak da değillerdir aynı zamanda. Onlar için mukayim, devamlı, kalıcı bir azap vardır. Bu ayetin tefsirinde günümüzde de olan bir kısım sapık anlayışa sahip insanların sahabe döneminde bu ayetten dolayı şefaata itiraz ettiğini anlatırlar tefsir alimleri. Şefaat biliyorsunuz insanların ateşten bir kısım cezayı gördükten sonra Allah'ın şefaat etme izni verdiklerinin şefaatiyle ateşten çıkıp cennete girecekler nimet yurduna kavuşacakları ile ilgili bir mevzudur. Şu an günümüzde hadis inkarcılığı yapan, kendilerini mealcidi diye isimlendiren, bilakis hadis inkarcılığı yapan bir kısım taife de bu görüşte. Güya Kur'an-ı Kerim'de açıkça zikredilmeyen, ateşten çıkma ve şefaat mevzusuna, işte sırat köprüsünden geçme mevzusuna ve benzer bir kısım şeylere inanmıyorlar. Çünkü hadis inkarcılardır. Her ne kadar kendilerine mealci taifesi diye isim de, Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma Mescid-i Nebevi'de insanlara bir şeyler anlatırken ona birisi itiraz ediyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ıma şefaat mevzusundan bahsediyor. Şefaatle bazı ateşe girenlerin, cehennemde yayanların oradan çıkıp cennete gireceklerini bahsediyor da itiraz ediyor bu ayeti zikrederek. Onlar ateşten çıkmak isterler ve onlar ateşten çıkacak değillerdir buyuruyor. Sen ne diyorsun? Muhammed'in ashabı içinde böyle yolunu şaşırmış, farklı farklı görüş çekmiş insanlar var diyerek de eleştiriyor Cabirayla. Yanındakiler karşı çıkıyorlar. Bir sahabeyi eleştiriyor. Cabirayla de çok yumuşak öyle bir insan. Gel diyor. Sen Kur'an okuyor musun? Okuyorum. Peki şu şu ayetleri de biliyor musun? Biliyorum. Ben diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu kulaklarımı işittim, işitmeden uyduruyor olsam kulaklarım sağır olsun diyor şefaat hadisini onlara, ona anlatıyor. Yani insanların bazılarının şefaatle cennete hak kazanacaklarını, cehennemde yandıktan sonra cennete hak kazanacaklarını ifade ediyor. Sonra da bu ayette bahsedilenler kafirlerdir diyor. Yani cehennemi ebediyen hak etmiş, orada yanmayı ebediyen hak etmiş şirk veya küfür içerisinde bulunan insanlardır diyor. O kimse sözüne devam ediyor ki artık Cabir'i hiçbir hususta yalanlamadım. Her sözünü kabul etmeye, de onu tasdik etmeye başladım diyor. Demek ki hadis inkarcılığı, Kur'an'ın lafızlığına bakarak, Kur'an'ın zahirine bakarak hadis inkarcılığının tarihi çok eski. Ta sahabeye dayanıyor. Yani sahabe dönemine dayanıyor. Lazım. Sahabeden vuku bulmuş değil de, sahabeyle karşılaştan yeni Müslümanlara ait bir hastalık. O günden bugüne devam ediyor. Yani bu zihniyet eski, çok eski bir zihniyet. Diyebiliriz ki haricilikle Şia ile beraber bir tarihe evet. sahip. Onlar da biliyorsunuz sahabe döneminde evet. Yani Peygamberimiz evet. Aleyhisselatü vefatından sonraki e, o asıl saadet dediğimiz dönemin hemen akabindeki fitne başlangıçları o döneme denk geliyor. Evet bu ayette hadis inkarcıları şefaatin olmadığına Ateşe girenin ebediyen ateşte kalacağına gibi bir inançları var. Cennete giren evet öyledir. Ebediyen cennette kalacaktır, olan çıkmayacaktır. Ama ateşe girenler ebediyen hepsi cehennemde kalmayacak. Çünkü onların içerisinden iman sahibi olup da muharide bir Müslüm'le geldiği üzere günahlarının cezasını çektikten sonra cennete girecek insanlar var. Ama yani biz Allah Azze ve Celle'den şahsen ateşe hiç girmek sizin cennete girmeyi arzular istiyoruz. İnşallah, inşallah. Demek ki onlar için kalıcı, devamlı bir azap vardır. Hükmü kafirler için geçerliymiş. Yoksa ateşe giren herkes için değil. İkinci ayet ise İslami had cezalarından birisini ifade eden açık bir ayet. i̇nşallah Teala kıyamete kadar da bu hüküm geçerli olacaktır. Her ne kadar birileri bunu inkar etse veya vahşice bulsa da. وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانِ كَالَمْ مِنَ minallah. Azizun hakim. Erkek hırsıza ve kadın hırsıza gelince kazandıklarının karşılığında Allah'tan bir ceza olmak üzere iki elini kesin. Allah azizdir, hakimdir. İzzet sahibidir, hikmet sahibidir. Yani bu hükmü verirken azizdir ve bir hikmeti vardır, hikmet sahibi. Allah Azze ve Celle'nin bunu şeriat yapmasına bir hikmet vardır, bir izzet vardır. Allah Azze ve Celle'nin izzetinden ve hikmetinden bir pay sahibidir. İnsanlar el kol kesmeyi, taşlanarak öldürmeyi dillerine dolamışlar. Şeriat buysa biz şeriat istemiyoruz diyecek kadar da azgınlar. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde 15 asır önce hükmen indirmiş. Hala elimizin altında. Kur'an okuyup da bu hükmü tasdik etmeyenler, kabul etmeyenler, reddedenler kafirdirdir. Kur'an'dan herhangi bir hükmü inkar edenler kafirdir. Her kim hırsızın elinin kesilmesi hükmünü inkar ederse, küçümserse, yobazlık derse, vahşilik derse, çağa uygun değil derse, bu ve buna benzer şekilde inkar eder, hafife alır, küçümserse kafirdir. Rejim dediğimiz taşlanarak öldürülme cezası kime verilir? Evli olduğu halde zina edene verilir. Kim bunu küçümser, hafife alır, reddederse kafir olur. İstediği kadar nüfus cüzdanına dini bölümünde islam yazsın. istediği kadar beş vakit namazına gitsin. istediği kadar hac mevsiminde hacca gitsin. Allah Azze ve Celle'nin hükümleriyle alay etmek... Onu inkar etmek, onun yerine başka hükümler getirmek, onu basit almak, onu çağ dışı addetmek, onu vahşi addetmek Allah Azze ve Celle yapılan en büyük hakarettir. Allah Azze ve Celle'nin okulun namazına, orucuna, zekatına, iyiliğine, hasenatına, sadakasına ihtiyacı yok. O önce imanını düzelsin, Allah Azze ve iftira atmasın, Allah Azze ve Celle'nin sınırlarına girmesin. Had cezaları vardır. Yani iş işen birisine verilecek ceza nedir? Hırsızlık yapan birisine ceza nedir? E, yeryüzüne fesat çıkartanın cezası nedir? Bunlar İslam'ın hükümlerinden bir kısmıdır. Bugün nasipse onun bir tanesi olan hırsızlığın cezasını göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle mealini okuduk. Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesinler. Ellerini kesin. Şimdi sünneti bir kenara koyduk. Sadece Kur'an'ın lafsına bakarak hırsızlık yapan birisinin elini nasıl keseceğiz? Parmaklarını mı keseceğiz? Kaçıncı boğumdan keseceğiz? Bilekten mi keseceğiz? Dirsekten mi keseceğiz? Omuzdan mı keseceğiz? Hırsızlık yapan iki elini birden mi keseceğiz? Bir elinin bir kısmını, bir elinin bir kısmını mı keseceğiz? Çünkü Allah ellerini kesin diyor. Tabi bunları biz yapmayız, biz yapacağız derken bunu İslam devleti yapar. Yani şu an şu çağda İslam'ın hükümleri geçerli olmadığı şu çağda birisi hırsızlık yapsa kimse onun elini kesemez. Ancak İslam devletinin e, görevlendirdiği kadı yapar veya görevlendirdiği yetkili kimse o yapar. Biz İslam devletindeki hükümden bahsediyoruz. Yoksa şu çağda hiç kimse hırsızlık yapan elini kesemez. Şu çağ derken, günümüz ortamından bahsediyorum. Yoksa yeryüzünün herhangi bir bölgesinde Allah Azze ve Celle'nin şeriatı da hükmedilen bir yer varsa orada yapılır. Az önceki ayette gündeme geldi. Onu tekrar hatırlatmak için ben bu şekilde bir giriş yaptım. Sünnet inkarcıları sünneti inkar ederek bir yere varamazlar. Ayakları kayar. Dalaatıp düşerler. Namaz ayetlerini alırlar. Böyle duaya hasrederler. Beş vakit namazı onlar üç vakit duayı addederler. O şekilde namaz ibadetini yerine getirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim mücmeldir. Yani genel hatlarıyla hükümler indirilmiştir, bildirilmiştir. Onun Resulü Aleyhisselam bunu beyan etmiştir. Mübeyyen hale getirmiştir. Bizzat yaşamıştır. Ve yaşayarak bunun numunesini göstermiştir. Kur'an'ı ve sünneti birbirine ayıran adamların... Asla ve hatta yolları istikamete zor olmaz. Ayakları sağlam kalmaz. Mutlaka dalaate da düşerler. Mutlaka. Allah azze ve celle indirmediği bir din yaşamaya başlarlar ve sonunda gidecekler de cehennemdir. Allah korusun o hallet bizden uzak tutsun. Hırsızlığa gelince sünnetteki hırsızlığın karşılığı, sınırları, şekli, şemali ona geçelim. Kişi çaldığında mümin olarak çalmaz. Der ki Nebimiz Aleyhisselatü selam hırsız çaldığı zaman mümin olarak çalmaz. Zina eden kimse zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez. Yağmacılık yapan kimse mümin olarak yağmacılık yapmaz. İçki içen kimse mümin olarak içki içmez. Yani o an iman ondan çıkar. Yani araları ayrılır. Kötü hali terk etti zaman tekrar iman ona geri döner. Eğer mümin bir kimse ise. Mümin değilse zaten çıkacak girecek bir iman olmadığı için her haline kafirdir. Demek ki hırsızlık da imanın kendisinden ayrıldığı bir anda yapılan bir iş. İman üzere, iman hasleti üzere yapılmayan kötü, çirkin bir iş. Aynı zamanda Nebimiz Aleyhisselam Vesselam hırsıza lanet etmiştir. Lanet lafzı hangi günahlar için geliyordu? Büyük, büyük günahlar için. Demek ki hırsızlık büyük günahdır. Buyurur ki Nebimiz Aleyhisselam Allah hırsıza lanet etsin bir miğfer çalar, eli kesindir bir ip çalar, eli kesilir. Yani basit şeyler bunlar. onlara ifade etmek Basit bir şey için elini kaybederler. Sahabe döneminde veya sahabeden bir sonraki tam hatırlayamadım orayı. Bir tane kafir şair geliyor. 250 altınlık el. Nasıl bir altınlık maldan Kesilir diye bu hükmü eleştiriyor. Herhangi birisinin eline birisi zarar verirse onun karşılığı 250 altın olarak değerlendirilmiş. İnsan dokunulmaz yani. Ve her organın da bir diyeti var. Yani birisi bir organa başkasının organına zarar verir zaman ödemesi gereken bir diyet miktarı var. Bir elin değeri 250 altındır. Bir altınlık bir şeyden dolayı, az şeyden dolayı 250 altınlık el nasıl gider diye eleştiriyor. Bir şekilde birileri ikna edince bu görüşten vazgeçiyor. Alimler diyorlar ki eleştirisini cevaplama sadedinden. O değere sahip olan el masum olduğu zaman, günah işlemediği zaman 250 altın idi. Günah işlediği zaman artık onun değeri yoktur. Sahabeden birisi geliyor diyor ki Ya Resulallah... Ben hırsızlık yaptım. Falanca kavmin bir dişi devesini çaldım diyor. Aleyhisselatü Vesselam da soruşturuyor. Gerçekten o kavmin bir diş devesi kaybolmuş. Suç ortaya çıkınca on elini kesin diyor. Sahabe elini koyuyor. Kesileceği zaman o elden dolayı Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyor. Diyor ki Allah'a hamd olsun ki Allah beni senden kurtardı. Çünkü sen benim bütün cesedimi ateşe götürmek istiyordun diyor. Yani Allah'ın had cezasından dolayı memnuniyet duyuyor. Niye? Çünkü insanların işlediği günahların karşılığında gördüğü cezalar <gülüyor> ahirette o günahtan hesaba çekilmemesinin karşılığı değil mi? Kefaret yani. İşte o da bu kefaretin farkında. Ondan dolayı suçunu itiraf ediyor ve o başına gelen olaydan yanıp yakılmıyor. Birakis herkes Allah'a hamd ediyor. Evet. İman bu demek ki. Bazıları buna teslimiyet gösteriyor, bazıları da bunu bir şekilde diline doluyor, kelamcılık yapıyor yani. Hırsızlıkla ilgili söyleyeceğimiz üçüncü husus, hırsızın eli hangi miktarda mal çalınca kesilir? Bunun ölçüsü de dinarın dörtte biri kadar bir meblağ karşılığında kesilir. Dinar bir altın demek. Şu anki değeri kaç liraysa, örnek verelim 100 lira. Varsayım ile konuşalım, öyle ileri geri konuşmayalım. Bugünkü değer 100 lira bir altının. Onun dörtte biri. 25 TL'lik bir mal çalan kimsenin eli kesilir. Asgari. 10 altında 20 liralık bir şey çalanın kesilmez. 15 liralık mal çalanın kesilmez. 25 ve üzerindeki her türlü değere sahip malı çalanın eli kesilir. Hırsızlıkta el kesmenin miktarı da bu. Dinerin dörtte biri. Yani hırsızlık karşılığında kaç sefer ceza görecek ve sonuçta ne olacak ona bakacağız şimdi. Resulullah ve Vesselam'a bir hırsız getiriliyor. Sahabe. Onu öldürün diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Davud'da var mesela bariz. Diyorlar ki Resulullah sadece hırsızlık yaptı. Yani öldürmeye gerektirecek bir durumu şimdilik söz konusu değil. O zaman kesin diyor. Eli kesiliyor. Bir müddet sonra aynı kişi bir daha hırsızlık yaparken yakalanıyor. Getiriyorlar. Öldürün onu diyor. Ya Resulullah sadece hırsızlık yaptı. Kesin o zaman diyor. Kesiyorlar. Hadiste neresini kestikleri yok. Ancak alimlerin genel görüşlerinden bir de darif de bir hadis varmış. Sıhhatini tam öğrenemedim onun. O hadise dayanarak sol ayağı kesiliyor. Sol ayağı topuktan aşağı kesiliyor. Üçüncü sefer gene yakalanıyor. Getiriyorlar. Öldürün onu diyor. Ya Resulullah sadece hırsızlık yaptı. O zaman kesin diyor. Sol eli kesiliyor. Bilekten aşağısı. Dördüncü sefer gene yakalanıyor. Gene öldürün diyor. Yavşı sadece hırsızlık yaptı. Kesin o zaman diyor. Sağ ayağı topuktan kesiliyor bu seferde. Beşinci sefer gene getiriyorlar. Elleri yok, ayakları yok. Hala hırsızlık yapıyor. Öldürün diyor. Öldürüyorlar. Enes Radıalan dediğine göre onu öldürdükçe Attık bir kenara diyor. Bir kuyuya attık diyor. Buradan şunu söyleyeceğiz. Dört sefer hırsızlıktan yakalanıyor. Hac ceza suluğundan beşinci sefer öldürülür. Bu alimler bunu deli getiriyorlar. Dört sefer had cezası görür. Beşinci seferde öldürülür. Bazı alimler iki sefer ceza görür. Ondan sonra tevbe edinceye kadar hapsedilir demişlerdir. Başta bir kısım mezhebi malı olmak üzere bazı önemli alimler bu görüşe gitmiştir. İki sefer ceza görür. Üçüncüde yakalandığı zaman artık tevbe edinceye kadar hapsedilir. Allah daimdir bunun. Evet. Bir malın çalınıyor olması için veya çalıntı hükmüne alabilmesi için dolayısıyla onu alan kimseye de hırsız damgası vurulması için onun muhafaza altında olan bir mal olması lazım. Yani sokakta aleni bir yerde bırakılmış mal değil. Muhafaza edilen, kontrol edilen, tedbir alınmış bir mal olması lazım. Gasp eden kimsenin, hainin ve kapkaççının eli hırsızlık gibi görülerek kesilmez. Bir malı gasp eden, yani zorla silaha dayayarak, tehdit ederek alan kimsenin hırsız gibi eli kesilmez. Kapkaççının, var ya kapkaççılar bizim ülkemizde son zamanlarda türedi. Birisinin elinden, cebinden neyse alıp kaçma. Bunlarınki de hırsızlık olarak ad Onlara başka cezaları verir. Eli kesilmez. İhanet eden, emanete ihanet eden. Herhalde şöyle olsa gerek. Birisine bir emanet bıraktık. O emanete ihanet etti. Onun karşılığını ödemedi. Böyle bir durum olsa gerek. Ancak şöyle bir olay var. ashab kiram döneminde yaşanmış. Bir kavmin içerisinde bir kadın başkaları adına insanlardan emanet topluyor. Yani falanca adına geliyor. A şahsından bir şey alıyor. Sonra bunu inkar ediyor. Gidiyor, B şahsına bir şey alıyor. Ona, onu inkar ediyor. C şahsına gidiyor. Birisi adına bir şey alıyor, inkar ediyor. Bu haber Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştığında ve bunun tahkikini yapıp doğru olduğunu öğrenince o kadının elinin kesilmesine emrediyor. Burada bir hile aldatma var. Emanete ihanet değil de hainlik değil de bir aldatma var. Herhalde i̇kisinin arasını böyle ayırmak lazım. Allah alem. Hadise geldiği üzere gasp edenin, ihanet edenin ve kapkaççının eli hırsızmış gibi kabul, kabul edilerek kesilmez. Onların cezası başkadır. Tazer cezaları vardır onlar için. Hırsızlık yapanın ilk seferde sağ bileğe kesilir. Bize bundan önce öğrendiğimiz durumlarda şöyle tarif ederlerdi. Hangi elinle çaldınsa o elden kesilir. Değil. İlk seferde sağ el bilekten kesilir. İkinci sefer yakalanırsa sol ayak topuktan kesilir. Çaprazlama. Üçüncü sefer yakalanırsa sol bilek kesilir. Dördüncü sefer yakalanırsa Sağ bilet kesildi. de öldürülüyor. Son olarak söyleyeceğim şey bu hususla ilgili. Seferde ve savaşta el kesilme cezası Aha. uygulanmaz. Yani sefer esnasında, yolculuk esnasında yolculuktakilerden birisi hırsızlık yaptı. Bu da bir tespit edildiyse sefer olduğu için el kesilmez Aleyhisselatü Vesselam'ın buyuruğu üzere. Bir de savaş esnasındayken bu had cezası uygulanmaz. Dönüşte devlet başkanının olduğu yerde bu had cezası uygulanır. Ona tehir edilir diyen alimler de var. Uygulanmaz diyenler de var. Ee, Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu usta susmuş veya bir hükmü bize ulaşmamış bildiğimiz kadarıyla. Ee, eli kesildikten sonra derhal hemen tedavisi yapılıyor. Kan kaybı önleniyor. Ayete devam ediyorum. Fe men tâbe min ba'di zulmihi ve asliha fe inna Allah yetûbu alayhi. İnna gafurur Zulmünden sonra tövbeden ve ıslah edip halini düzelten kimse için ise muhakkak ki Allah onun tevbesini kabul eder. Allah gafurdur, bağışlayıcıdır, rahimdir, merhamet edendir. Kadın yakalanıyor, hırsızlıktan elleri kesiliyor. Sonra diyor ki, Ya Resulallah tevbe yok mu? Tevbe var. Şu an sen anandan doğduğun gibisin. Yani tertemiz oldun. Günahların temizlendi diyor. Tevbe edersen bu şekildesin. Ayette bunu ifade etmektedir. Kim haksızlık, zulüm yaparsa, günah işlerse ve tevbe ederse, biliyorsunuz güneş battan doğuncaya kadar ve kapısı açıktır. Allah Azze ve Celle'nin ve keremi gereği. O tevbe de o kimsenin o günahını silecek bir kefarettir. Elem ta'lem ennallâhe lehu mülkü s-semâvâti vel ardı yu'azzibu men yeşâhu ve yagfiru limen yeşâhu ve kulli şeyin gadîr. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. O dilediğini azap eder ve dilediğini bağışlar. Allah her şeye kudret gösterendir, güç yetirendir. Burada da Allah Azze tüm yarattıklarının sahibi olduğunu ifade eden, her yaratılanın onun mülkü olduğunu ifade eden bir beyan, devamında da tevbe etmeye teşvik eder bir lafız. Dilediğine bağışlar, dilediğine azap eder. Kim azap eder? Günaha ısrar edeni, büyüklenenleri, tevbe etmeyenleri azap eder. Kim bağışlar? Af diler, bağışlar, mağfiret eder ve onun tevbesini kabul eder. Evet, burada da ilk ay, az önceki ayette irtibatta olmak üzere kulları, günah işleyen kulları tövbeye davet eden bir müjde var aynı zamanda. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ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 onlar yalana kulak verirler. Aynı zamanda sana gelmeyen topluluklara kavme kulak verirler. Onlar kelimeleri yerlerinden tahrif eder, kaydırırlar. Derler ki şayet bu bize verilirse onu alın. Yok size verilmezse o zaman o hükümden sakının. Allah her kimin fitnesini de isterse, irade ederse Allah'tan ona girecek şey hususunda sen ona bir malik sahip değilsin. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik, rüsvallik, zillet vardır. Onlar için ahirette aynı zamanda azim, büyük bir azap vardır. Bu ayetin tefsirinde de şunlar anlatılır. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmete rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdir. Nübüvvet duvarını tamamlayan bir tuğla olarak gelmiştir. İnsanların iman etmeleri, İman ettikten sonra imanda gevşeklik göstermeleri veya imandan çıkmaları Aleyhisselatü Vesselam'ı üzüyordu. Bunlardan dolayı üzülüyor ve kendisini helak edecek derecede rahatsızlık duyuyordu. Allah Azze ve Celle küfürde yarışan bu insanların üzülünecek değerde olmadığını beyan eder. Onları bırak. Üzülme onlar için. Onların varlığı, yokluğu bir. Varlıkları ne? Yokluklar ne? Değerli olanlar varlığı aranan, yokluğunda yokluğu hissedilen insanlardır. İman etmiş ama imandan kimse bir fayda elde edememiş. Bilakis zarar görmüş. İman etmemiş ama şu keşke iman etseydi de şöyle ümmet faydalandırdı. denecek bir kapasitesi yok, bir pozisyonu yok. Onun iman etmesi ile etmemesi aynı seviye eder. Sen bundan dolayı kendini helak etme, bundan dolayı üzme diyerek Allah Azze ve Celle kulu Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bir rahatlık sunmakta. Onun gönlünü teskin etmektedir. Çünkü onlar her ne kadar dilleriyle biz iman ettik deseler de kalpleri iman etmiyor. Münafıklar için indirilmiş bir ayet özellikle. Dilleri iman ettik diyor ama kalplerinde iman yok. Bundan dolayı zaten bu ümmet müminlerin içerisindeki o diliyle iman ettik diyen ve kalbine de iman etmemiş olan münafıklardan fayda görmemiş bilakis hep zarar görmüştür. Varlıkları bir dert, yoklukları bir kurtuluş aslında. Ama dilleriyle iman ettik için Peygamber Aleyhisselam onları hep içlerine barındırmaya, kalplerine sınırmaya çalışmış. Onlardan gördüğü sadır olan küf küfre, şirke ve benzeri da hep rahatsızlık duymuş, üzüntü duymuştur. Allah azze ve celle onu teskin etmektedir burada. Onlar yalana kulak verirler. Yani nerede böyle müminen aleyhine bir yalan var? yalan e, uydurma iftira var ona kulak verirler onu gerçekmiş gibi yayarlar ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmeyenlere giderler yani kafirlere giderler Hristiyanlara giderler Yahudilere giderler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelmeyenlere giderler onlarla birlikte olurlar onlarla fikir alışverişinde bulunurlar onlarla de bulunurlar bu da onların zaten küfrünün açık göstergesidir onlar aynı zamanda kelimeleri yerlerinden tahrif eder, kaydırırlar. Bununla ilgili biliyorsunuz. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Medine'de Yahudilerle beraber yaşıyordu. Yahudilere eman vermişti o bir kısım karşılık gereği. Yahudiler kendi ellerindeki Allah azze ve celle'nin hükümlerini bozmuşlardı. İstedikleri gibi evrip çevirip yamutmuşlardı. Mesela başlarındaki bir krallarının bir yakını zina ettiği için taşlayarak öldürme, rejim cezasını uygulayamadıkları için bir anlaşmaya varmışlardı da hem zenginlerimiz için, makam sahipleri için, de fakirlerimiz, garibanlarımız için ortak bir ceza belirleyelim demişler. Ve Tevrat'takinin aksine bir hüküm üzerine anlaşma yapmışlardı. Neydi bu? Eşyanın üzerine ters bindirilecekler, yüzleri siyaha boyanacak ve insanların önünde teşhir edileceklerdi. Yani bu kimse zina yaptı diyerek güya rezil edilecekti. Buna anlaşmışlardı. Aleyhisselatü Vesselam'a ayetin de devamında geldiği üzere şayet bu size verilirse onu alın yok bu size verilmezse sakının derler kısmının izahı aynı zamanda buranın mışın söyleyeceğim şeyler. Onlar diyorlar ki Tevrat ehli Yahudiler, Medine'de yaşayan insanlar iki kişi, onların içerisinde iki tane evli kimse Zina yapmış. Gidin bunu Muhammed'e söyleyelim. Muhammed eğer bizim kararlaştırdığımız hüküm üzere yani eşyanın üzerinde sırt yüzü boyalı ve ters dönmüş olarak e, teşhir etme cezasına tamam derse o hükmü alalım. Ve bunu Allah Azze ve Celle'ye karşı bir burhan, delil olarak kullanalım. Yani Sayın Peygamberlerinden bir peygamber böyle hüküm verdi diye biz bunu kullanalım, resmileştirelim diye e, karara bağlıyorlar. Yok bu böyle değil de bizim korktuğumuz şekilde Tevrat'taki gibi bir hüküm verirse o zaman onun hükmünü almayalım. Zaten sen e, bizim peygamberimiz değilsin diyerek reddedelim. Diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam o zaman diyor ki siz Tevrat'ta bunun günahın cezası ne olarak buluyorsunuz? Onlar da bu anlaştığımız gibi buluyoruz diyorlar. Peki açın okuyun bakalım. Açıyor okuyor bir delikanlı. Tevrat'ta Okurken oraya birisi şöyle elini koyuyor. Hükmün beyan edildiği kısma elini koyuyor. Yanında da eskiden Yahudi alim olup da sonradan Müslüman olan ve cennetle müjdeyenlerden Abdullah bin Selam var. Diyor ki ya Resulullah bak elini parmağın oraya koydu. Emret o elini kaldırsın oradan. Kaldırınca bakıyorlar ki rejim cezası. Zina eden evlenen cezası Tevrat'ta da rejimdir. Yani taşlanarak öldürmektir. Taşlanarak öldürülmektir. Bu hükümü görünce Aleyhisselatü Vesselam onların da kurduğu tuzak ortaya çıkmış oluyor ve o iki Yahudi taşlanarak öldürülüyor. Hatta hadisin ravisi Enes Radiyallahu anh'ın anlattığına göre erkek taşlanırken kadının önüne geçiyor da onu taştan korumaya çalışıyor. Bir tane daha var. Onu da Yahudiler kendi topraklarına davet ediyorlar. Ebu'imiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Gel bizim aramızda böyle bir durum var. Bu usta bize hüküm ver diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam giriyor onların bulunduğu ortama. Tevrat'ı açın diyor. Tevrat açıyorlar. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam size Tevrat'ı indiren Allah'ın adı için sizden istiyorum. Tevrat'ta bunun cezası nedir? Bu büyük bir yemin aslında. İnsanların hepsi bu şekildedir. Yani yüzleri boyanarak ters eşeğe bindirip insanlar arasında teşhir etmektir. Diyorlar, bir genç susuyor. O gence yönelerek, sadece o gence yönelerek bu şekilde yemin veriyorum. Yani Tevrat'ı indiren Allah'a yemin vererek soruyorum. Tevrat'a yemin hükmü nedir deyince sen çok büyük bir yemin verdin, benim elim kolumu bağladın, başka, bunu açıklamakta başka çarem yok deyip bu hükmü açıklıyor. Onun neticesinde o Yahudiler de yine taşlanarak öldürülüyorlar. Allah Azze ve Celle'nin onlar Kelimeleri yerlerinden tahrif ederler, değiştirirler ve bu size verilirse, bu hüküm, bizim istediğimiz, aradığımız hüküm verilirse, onu alın yok verilmezse, ondan sakının kısmının izahı bu şekilde. Yahudilere yönelik bir hükümdür. O Yahudilere aitti. Biz ne alacağız? Biz Allah Azze ve Celle'nin kitabından bir hükümle muhatap olduğumuz zaman veya Resulullah Aleyhisselam'ın hükmüyle muhatap olduğumuz zaman bunu tahrif etmeyeceğiz işlediğimiz suçun karşılığı neyse bunu gönül rahatlığıyla gönül rızasıyla yerine getireceğiz ki bu bir kefaretse zaten günahlarımız silinecek. Ahirette ondan sebep çekmeyecek. Yoksa ahiretteki hesap çok daha azgın, çok daha şiddetli, çok daha azap verecek. Çeşitli defalarda söylediğim bir hadisi burada tekrar etmekte fayda var. Allah azze ve celle'nin had cezalarının işlenen günahlara takdir edilen cezaların uygulanması yer yüzüne yağan yağmurdan 40 gün yağan yağmurdan daha bereketlidir o topraklar için. Ve biz bu ma bereketten mahrum olan insanlarız. Allah azze ve celle'nin had cezaların uygulanmaması, bu cezaların yeryüzünde yürürlükte olmaması, bizim bulunduğumuz bu toprağa uygulanmaması bizim lehimize değil aleyhimize. Hem bereketten mahrumuz hem günahlarımızın temizlenmesinden mahrumuz hem de ahirette hesaba çekilmemekten mahrumuz. Aynı zamanda da bu suçların cezaları karşılıksız kaldığı için bu günahlar insanlar arasında fitneye, fesada, toplumun bozulmasına, bozgunluğa, uğramasına aynı zamanda sevap olmaya devam ediyor. O günahın karşısında bir tane ceza uygulansa Sanki bıçakla kesilmiş gibi büyük bir kesinti olacak. O günah daha işlenmeyecek, işlenemeyecek. Allah bu kimselerin kalbini temizlemek istemediği kimseler olduğuna beyan ediyor. Yani kelimeler yerini değiştiren, Allah Azze ve Celle'nin hükümleri oynayan, onları istedikleri gibi değiştiren ve bozan insanların hükmünü burada beyan ediyor. Bunlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kullardır. Dolayısıyla onlar için bir kurtuluş yoktur. Dünyada onlar için alçaklık vardır. Ahirette Dünyadakinden daha büyük, daha azim bir karşılıkta beklemekte durmakta. Allah sonumuzu hayır etsin. Bizleri hayırlara isabet ettirsin. Bizleri umduklarımıza nail etsin. Korktuklarımızdan emin etsin. Amen.